dance of our flat. dance Radyo türsünüz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanal severler espirler şakalar yapmak için çok değerli iki radyocu iki eski radyocu stüdyomuzda Faihil Üç ve Oktay Demirci hoş geldiniz hoş bulduk, hoş bulduk. vallahi 15 yılda bir karşılışınacak bir hadise ilk etapta Faihil'in mikrofonun düzgün çalışması zaten her şeyin iyi gitmesinin göstergesiydi Oktay Demirci'nin hayatta samsa samsa dediğim sap sağlam dimdik ayakta olması ikinci olay. Üçümüzün aynı anda yayında olması üçleme. Yani, yani bu, bu üçlü mucizeye de ne denir? Önce çok memnunuz bu durumdan tabi dinleyicilerimiz e, zannediyorum onlar da çok memnunlardır. Bir şeyi netleştirelim. Oktay öldü diye bize haber geliyor. Bir evet, ilk gün dinleyicilerimizden evet. gizledik. İkinci günde ağzımız sen ağzımızdan kaçırdı. Tabi tabi. Oktay ne zaman gelir acaba rahmetli bugün uğrar mı diye bir de beceriksizce yani şey yaptık. Ondan sonra üçüncü gün zaten cenazeye gittik. Olmadığı çıktı. Dördüncü gün... Oktay'ı Oktay da alıp geldik. Ben, ee... Biz cenaze diye gittik. Boktay'ı alıp geldik. Baya susamışsınız ya hakikaten konuşmaya. Ya Öncelikle valla, valla. teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Tebrikler niye senin mikrofonunun bu bak. kadar fık fıklı gelmesi her şeyin yoğunda gideceğini gösteriyor ha, bence. Şimdi bırak. Hakikaten e, onu Mikrofon şey birden bıraktı, bıraktı kendini. Mikrofon şey yaptı patladı çatladı o demektir ki güzel şeyler olacak. Güzel olacak. olacak. Siz, siz beni öldü demişsiniz yayından. Hı hı. E, Oktay ee, bize de öldü diye haber gel Biz sanki keyfimizden sanki böyle, öldü diye... böyle Şakası mı olur ya ben... Öldü diye haber ben aradım biliyorsun Şöyle bir Bir kere aradım açmadım, Doğru. İkinciyi aradım, açmadım. Ben, ben Fahir'i öldü herhalde diye söyledim Ben sizin apartman görevlisini aradım Tamam Dedim gelmedi Oktay nerede dedi Bir şeyler söyledi zaten onun ne dediğini de almadım Kötü bir şey mi var falan dedim Banka kartını mı istedi Gene banka kartı falan dedi Tamam ben de O zaman ki... o bizim kapıcı tamam ee... Herhalde dedim. Oktay vefat etti. Evet. Kartını da apartman görevlisine bıraktı. Hayır doğru. Buraya Onunla kadar doğru. Bunu zaten başka bir şey çıkarma mümkün mü? Allah aşkına aklını, vicdanını, izahını bulan. Ben öldüm. Ben <gülüyor> öldüm. Ee, ama İzmir'e İzmir e gittik ondan sonra. Evet. İzmir'de tıp çok ilerlemiş. Modern tıbın geldiği sorudur beni geri döndürdüler... Yani öldü. İzmir'de tıbba zaten fırtırlar. <gülüyor> ya çok Ve beni fırtına emanet <gülüyor> Ben de hiç anlamadım onu. Ayıldıktan sonra dedim benim dedim ben eskiden tıp diye biliyordum bunu herhalde dedim yanlış biliyorum. Fır çok ilerledi Oktay ha. Bey hoş geldiniz diye. Böyle üç kişi karşıladı beni. Tabii canım Ege Üniversitesi. Hastane gibi bir yerde değildi. yok. <gülüyor> yok yok. Hastane gibi bir yerde değildi. Ha. Ne yaptılar bilmiyorum evet. da döndürdüler sonuç olarak. Aa, iyi alternatif fır. Alternatif evet. Başka bir açıklaması yok alternatif. Hoş bulduk diyorum. Hoş. Öncelikle ölmemen bizi çok e, keyiflendirdi Oktay. Evet yeni hayatında başarılar dileyerek ben başlamak istiyorum. Resmen yeniden doğdum. İkinci bir şanstır bu senin için. Yani Oktay şöyle söyleyeyim, sil baştan başladın diyebilir miyiz? Keşke bir Facebook hesabı, bence sırf bunun için bir Facebook hesabı açıp, sil baştan şarkısını paylaş, bir iki hafta içinde kapat. <gülüyor> valla beğenilerini al, rahat et Oktay ya, valla rahat et. Tamam ya. Sen Ama yokken zaten ne oldu biz ben bir yünken? sürü şeyi yapamamadığımızı fark ettik. Netvayt'ra bakabiliyoruz. Bakamıyoruz. Bakabiliyoruz. Hayır, Netvayt'ır size baksın ya. Ne bakıyorsunuz boş var ya. Bakacağın, bakacağınızda ne Kurban olurum. O kadar ben gittim. Alternatif fırt, fırtın hizmetlerinden yararlandım. Gerçekten çok teşekkür ederim İzmir'deki o ekibe. İzmir'imiz güzeldir. Ne, ne dünyasından olduğunu da bilmiyorum o ekibin. Beni döndüren ekibin. E, çok teşekkür ederim. Ama, ama yani e, şu sıcaklığı bulamadım. Ki havada çok sıcaktı. Şöyle bir şey değil mi? Sen ölmek için, ölmek aklında yoktu. Sen gezmeye yoktu. gidiyordun. Ama ölünce de alternatif tuttan da faydalanmış oldun. Yani evet öyle oldu. Ben Öyle oldu. Ben hatta gideyim, öleceksem dedim. Gideyim, gittikten sonra öleyim. O da şey olmadı. Kısmet olmadı. Kısmet işte. Ben cumartesi sabah seni aradım. Sen açmayınca kesin öldü dedim. Ama ortalığı da panik havası yaratmamak, panik için. Havası yaratmamak için biraz bekledim. Bir dakika sonra bir daha aradım. Gene açmayınca öldü. O evet. zaman <gülüyor> haberi verdim ya. Yani. Bu, güzel, bu güzel alını ikinci kere paylaştırdın bizimle. Teşekkür yani. ederiz. E, hemen numaratöre bakıyorum ben. Yani bana e, doğdurmuşuz. velveleye veren ben, benmişim gibi oluyor Hayır, da ondan. Canım, Hayır canım sen Olur de, mu ne alakası her var Her şey abi? nasip, her şey kısmet. Herkes şey oldu. Herkes. geldi. Evet. Herkes göleyene geldi. Sen sizin apartman görevlisini <gülüyor> öldü mü öldü mü deyince bu nasıl? Hediye anlaşıldı. Allah... Öl elinde katla herhalde koşuyor. Allah, oktay bayıldı, oktay bayıldı. E, Zaten evet. ne dediğini anlamıyorum adamın. Numaratöre bir daha bakıyorum. Şu anda sayılar güncellendi. 112 sefer öldü demişiz <gülüyor> yayında. O yüzden bu konu artık çelişebilir. Öl, ölmedi, ölmemiş. Rahmetli. Hiç ölmeyecekmişti,miş gibi mit gibicesine. Çok teşekkür ederiz. Evet geldi ee, bakalım anlat bakalım madem öyle yaşadıklarını anlat deneyimlerini anlat paylaş. Çünkü deneyimler paylaşıldıkça ne olur? Güzelleşir Güzelleşir keyiflenir. keyiflenir sev... Eklenir. Eklenir böyle ekleme olur. Ee, sevgi paylaşıldıkça ne olur çoğalır bunları hep paylaş Doğru. bizden. Ee, şöyle İzmir. Biz ee... kraliçenin bebeğini bile konuşamadık burada sen Çok... yoksun diye tam tadını vererek. Konuşamadınız mı ya? Hmm. Güzel isim konmuş. Gerçi bir Charlotte ismi nereden geliyor diye Twitter'dan hemen cevaplayıp ağzımıza vermişler Charles'tan geliyormuş. Charles'ın Charles dişisi Charlotte'muş. Nasıl bizde Remzi ve Remziye var. Orada, Orada da Charles, Charles ve Charlotte. Charlotte. Yani nasıl mesela Şaban var. Şaban ve ne vardı? Şabaniye. Şaban Şaban. <gülüyor> Gerçekten doğru cevap vermeye aç olan iki kişili. Ama bazı, bazılarda olmuyor. Mesela Oktay'ın dişisi yok. Oktay'ın yok. Hayır zaten hani şimdi tamam. Failin var, var mı? Aklım. Fahriye var. Ya bak Fahiriye fahir. oluyor. Artma fahir ya. Evet. Fahriye var, fahriye. Fahriye fahri fahri var. olsaydım fahriye olurdum. Hayır, fahri var, fahriye, fahriye var. var. Fahir var. Fahriye var. Fehriye de var mı? Var tabii. Fehriye eçen var mesela. Fehriye. Senin var mı Ege? Ege. 100'de terörle anılan film. Yok ya bu yeni isimlerden ya. İyi ki üç kişiyiz vallahi yoksa uğraş dur. Eee <gülüyor> çıkma bu Arapça'da şey var ya, ne? erkek dişi ha. şeydeki gibi. He. Sizinkine eklenmiyor, sesliyle bir Bu Arapça olan, olan isim, isimler, Arapça olan isimler olabiliyor o yüzden. E tamam teşekkür ederim. Erkeği ediyorum. dişisi. Fahiriyeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Fahir yani o kelimeyi e, kadın ismi yapan şey sonunda bir ek alabilmesi değil. Ya ama güzel olmuyor mu baksana? Fahiriye. Çok güzel oluyor der misin? <gülüyor> Vay Fahir. Ya, Oktay bu sefer de ben şey duracağım ya. Bu kadar da ödün vermeyeceğim <gülüyor> yani. Direnecek misin? Evet. Olmuyor falan. Nasıl olmuyor 19 ya? 19 senedir direniyorum. Fahriye, ancak bir ülke kurarsan. Evet. Pasaport üstünde güzel durabilir. Pasaport üstünde mi? Hı hı. Allah Allah, pasaport. Fahirye vatandaşıyım ben. Ha, ülke adı olarak hı hı. mı Fahriye? Nerelisiniz? Fahriyeliyiz. Güzel aslında ama ya herkes ülkesin. Fahir değil, Fahiriye'li Fahiriye'li bazen sizi dinliyorum da ilk gelmiş biz birden diye düşünüyorum. Kraliçe oy kullanıyor mu İngiltere'de? Tabii canım. Aa, Bugün seçimler var değil mi? Bugün seçim var evet. İlk oyu kraliçe kullanır. Bugün seçim var da hakikaten kullanıyor mu? E tabi canım niye kullanmasın? Na, fotoğrafları çekiliyor mu? Baraj altında Bak, kalan kraliçe. Mesela West, Westminster ilk öğretim okulunda <gülüyor> kullanırken kraliçe falan diyor. Öyle bir şey Öyle var mı? bir şey olabilir mi? Özel ulaklar tarafından alınıyor. Yaldızlı poşetlerde. Oyun, şeyine... Oyun gizliliğine istinaden getiriliyor. Güven vermez o. Olmaz. En, en ilk oyu kullanan Kraliçe en sonda Kraliçenin oyu açılıyor çünkü kraliçenin... sandığı mı Kraliçeye getiriyor? Hayır sandık getirilmiyor. Zarfta onun ki hiçbir yere konmuyor. Özel şeyin ee, güzel diplomat zarfları var güzel. Onun içine koyuyor. Oyunu kullanıyor. Onun içine koyuyor tüm. diplomat Sadece kral, kraliyet ailesi mi diplomat zarfa koyuyor? Tabii. Diğerleri normal zarfa. Normal, düz koyuyorlar. Yalamaçlı zarfa koyuyorlar. E, tabii canım arada da o kadar fark olsun tabii. Onlar... Ne kadar gözümüzde diplomatları bir zamanlar büyütmüşüz yani diplomat. Zarfı. Bu bizim zavallıların zarfları, bir de bu uzun diplomatların zarfı. <gülüyor> o gelir. Mesela ilk oyu kullanır. Evet. Erken saatte gelirler. Zaten Kraliçe... erken kalkıyor. 6.30'da. buçukta çoktan. Kahvaltısını bile geçiyordu. çanları çalmadan ben kalkarım demiş. Sonra veriyor oyunu. Mesela bugün oylamalar bitti. Herkes açacaksa, açılan sandık sesi, Kensington'daki sandıkları açıyorlar falan. Filan. Oradan açıyorlar. Buradan açıyorlar. En son mesela başa baş geldi. Ya da işte şey oldu falan oldu. Kraliçenin çünkü oyu. En son sayılıyor. En son sayılıyor. Dikamat zarf olduğunda ayıklaması da kolay. Doğru. O zaten ayrıca Bence duruyor. çok saçma. Benim oyum da bir sayılıyor. Kraliçenin oyu da. E tabi çok saçma. Bence e, çok saçma. E tabi canım İngilizler çözmüşler. Tek sayılmıyor onun oyu. Tek sayılmıyor mu? Tek sayılmıyor. Tabii. Tek atıp çift saydırıyormuş. Hadi canım. tabii tabii. 2-3 durma göre. Aslında Bunu ne kadar eksik varsa öyle söylüyorum. Buckingham'ın oyları ayrıca şey yapılsa ya. Orada bir sandık kurulsun. Orada bir sürü adam var. E, var Nasıl diye. mesela Ot diye... Ayrıca şey kuruluyor. Sandık. Sandık sandık Bakayım şeyler kuruluyor. Çünkü Westminster İlk Öğretim bir yere kadar yani. Tabii kaldırmaz abi onu zaten sırf, sırf prensleri saysa kaç tane prens oldu şimdi? Üç tane prens var sırf. Prensler zaten bölünmüş her seçimde öyle bir şey yaşanır. Prensler kendi arasında mı bölünmüş? Kaçta bitecek bu inite? Perşembe günü seçim ne demek ya? <gülüyor> Gerçi pazar günü seçimden Kafaları daha iyi değil mi yani? öyle. E tabi. Bizde hafta içi olsun. Esnaf olarak düşünsen hafta içi seçim daha güzel değil mi? E tabi canım. Perşembe şimdi tatilde olabilir onlar. Herkes oy kullanmaya gitti. He? Yatış cuma köprü tatili tatil. için yaptılar. Cuma tesis gecesi geç saatlere kadar eğlen. istediği. E, tabii gibi. cuma hayır cuma da tatil köprü tatili oldu şimdi. Vallahi süper oldu. Pazartesiye yepyeni iktidarla başla ve iktidarın pazartesi başlama şansı. B boşuna demokrasinin beşiği demiyorlar hakikaten. Aa, ondan şey demiyorlar. yapıyorlar galiba Perşembe. Tabii pazartesi iktidar sıfır iktidarla başlayacak. Güzel güzel iktidar başlasın diye Hemen, yapıyorlar. Hemen koşa koşa mı? Tabii pazartesi ha. başlasın diye. Perukları takıp yok canım onu pazar günü bir şey yapacak. Kraliçe şey yapıyor ya. E yapar pazara da. kadar mevzu bitsin diye zaten. Biz kredici... de yapmadan önce bir kahve içiyorlar değil mi? Onlar kahve değil de çay içiyorlar değil Bilmiyorum mi? Bilmiyorum da bayağı önünde diz çöküyor kraliçeye bağlı ama yani orada yanlış olmasın. Sonuna kadar bağlıyız diye. Hatırlarsanız Ne oluyor peki? Vardı. Şey yapmazsa, ne? diz çökmezse. Çök... Okulcu var lan. Hayır canım, diz çökmezse olur mu? Orada görevliler var. Arkadan geliyor, dizinin arkasına bir koyuyor böyle. Ha zorla çök çöktürtüyorlar mı yani? Çok bazısında. Şökertme yapıyorlar. Di Tam dizine o ok katıyor, ah diye aciz. Dizine düşüyor. veya aşil tendonuna oradan şöyle ah ah ah böyle seke seke geliyor falan, oradan tahmin, oradan zaten çökmüş oluyor, orndan da şey benim hatırladığım. Kendini atar. Ee, aa, evet ya şeymiş, ee, ellerine seçmen kağıtlarını alarak sallaya sallaya odaya giriyorlar, ismini ve adresini veriyor, görevlinin kendilerini listede bulmasını bekliyor. Hmm. Kireç mi? Hayır hayır normal şey normal İngiliz vatandaşından Hı -hı. bahsediyorum. Ondan sonra hmm, küçücük bir kurşun kalemli tercihlerin üzerine kocaman bir X koyuyorlar. Tamam. Mühür yok mu orada? Ee, yok. Mühür yok. Parmak boyama? Parmak Aa. boyama da yok. Bir tane X koyuyor. Rezalet. Teknik olarak kraliçe oy kullanabiliyormuş. Fakat monarşinin resmi internet sitesine göre kraliçe siyasi olarak tarafsız kalmamanın anayasaya aykırı olacağı gerekçesiyle oy kullanmamayı tercih ediyormuş. Cezası var. Oy kullanmamanın cezası var. Kraliçe yoktur herhalde ya. Nasıl yoktur ya? Hapislerde sürünecek ya. <gülüyor> Valla o birikmiş cezaları bir tahsil ederler kraliçeden var ya. Elinde avucunda bir şey. Giderler o sarayı alırlar adamın elinden. <gülüyor> Yemin ediyorum. <gülüyor> Bence kraliçe uyanık olsun ya. Kumpasları açık olsun. Valla. O zaman biraz reklamlar dinleyelim mi ya? Hadi Çok bakalım. Dinleyelim. Dinleyelim. Bak, özellik, özellik vallahi. Uzun zamandır reklam dinlemiyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Saat 9'a geliyor. Demek ki emekli İngilizler şu anda sıraya girdiler. <gülüyor> erken erken gidelim kullanalım oyumuzu <gülüyor> <gülüyor> Onlar ilk mi kullanıyor? <gülüyor> Orada da öyledir yani. top sakallılar kullanır. Top sakallı İngilizler. <gülüyor> top sakallı İngilizler. <gülüyor> ya bir şey soracağım ee, Bu ne olacak şimdi Uyarı tonunda son 9 gün diye böyle Cayır cayır her taraf şey yapıyor Dur bir dakika, ne Son 9 gün bir şey. yani 16 Mayıs 17 Mayıs'ta bitecek bir şey mi bulacağız 16 Mayıs'tan itibaren Ya bu numara taşımalarda duyulan uyarı tonu 16 Mayıs'tan itibaren isteğe bağlı oluyor ee? Kimin isteğine Arayanın mı? Abonenin. İstemiyorum diye bir şey diyorsunuz. Abonenin. Yani seni eziklemeyecekler numaranı taşıdığın <gülüyor> için. Numarasını <gülüyor> taşımış. Ben yapıyorum vallahi <gülüyor> A <Aa>, numarasını <gülüyor> taşımış. Resmen numarasını taşımış. Ee, operatörlerin gönderdiği kısa mesajlara lütfen ısrarla cevap veriniz. Ee, istiyor musunuz, istemiyor musunuz bir abone olarak... Efendim taşıdığınızla dair uyarı tonu orada da istiyorsanız e mesaj atınız mı diyecekler birisi bunu dert mi edilmiş ha? Vallahi dert edim niye dert Oh dötüyor bizden mağdur durun sizinizi mağdur yapma Şöyle diyor haberde 2008'den bu yana başka operatöre kaydırılıyordu zaten numara taşıma olarak adlandırılan bu işlem sonrası bu hatları arayanlar operatörlerden dolayı farklı bir ücretlendirme yapılacağı anlamına da gelen uyarı tonu duyuyorlardı ancak her yöne tarifelerinin yaygınlaşmasıyla ücretlendirme de eşitlik sağlandı ve birçok kesim için rahatsız edici olmaya başladı. Ha, arayan için uyarı aslında o. E ne saçma şey niye uyarıyorsun aramayacağım ya Zaten 2008'den beri arıyorum kaç sene geçmiş üstünden aramayacağım bu uyarı tonu Yurt dışını diye. ararsan o zaman niye uyarı vermiyor? Burada daha pahalı arıyorsun bak çok o zik, da, diyor. Sinyal vermiş. vermiyor. Ve vermiyor yani. vermiyor. Çıkışı garipmiş onun. Evet evet. Neyse son 9 gün aman dikkat aboneler ee, istiyor musunuz istemiyor musunuz siz efendime söyleyeyim uyarı tonuna devam mı yoksa yeter mi? Siz bir boşluğa düştünüz mü reklam mesajı gelmediğinden beri? Bana yine ufak tefek geliyor. Geliyor bana da hakikaten. Yani beni yalnız bırakmıyor. O, o firmalara teşekkür ederim. Herkes böyle bir sinirle o mesajları açıyor bugünlerde. Şikayet edeceğim seni Gümrük Bakanlığı'na falan diye. Ben yani bana şefkat gösterdiklerini düşünüyorum. İki firma var beni, beni bırakmadılar. Bana Vallahi... hiç gelmiyor. Benim düzenli cuma günleri gelen mesajım vardı. Yani, Pizzacıdan mı? Hayır. Pizzacıdan her gün geliyordu da. Pizzacıdan pizzacı yani. cumaları geliyordu yani böyle. Ya gibi. vallahi bana bir pizzacıdan tavırlı mesaj geliyordu. Çoktandır bizi aramıyorsunuz, unuttunuz mu bizi diye. Aynen. O ortak gelen mesaj değil de öteki ee, başka, ö, başka, bir başka bir pizzacıdan Aha. gelen. Ya bana çok açık söyleyeyim. Birkaç tane kumar sitesinden geliyor. Nereden bulmuşlar bilmiyorum. Allah Allah. Beni başka yerlere çekmeye mi çalışıyorlar Site dediğin ev mi? Yoksa web sitesi mi? Web sitesi sanırım. böyle kumar oraya evlerde evler de var. Nerede var Oktay duyuyoruz ne ocaklar battı. Hiç görmedim ama bir duyuyoruz. Ben yani. de ben de girmişliğim yok. Nereden böyle bir şey zaafım mı var diye biliyorlar acaba birileri şey dedi sen buna yolla bunun zaafı Zayıf var. Saiz bir anında birilerini yakalayıp tuzaklarına çekiyorlar Yo, işte. Mahsus yapıyorlar faal. Mahsus mu? Deniyorlar. Mahsus. Deniyorlar bakalım gelecek mi diye. Mahsus yapıyorlar. Mahsus. Bir de bir şeyci yapıyor bana bunu iki tane de pardon bir tane de değil iki tane de şey sitesi alışveriş sitesi. Sürekli gel diye mi? He, bunlar da benim herhalde zaafım var diye mi herhalde biliyorlar? Onlar oradan. işte bir zayıf yerini yakalayıp seni tuzaklarına çekiyor. Çekmeye var. Bu sabah geldi mi çok tekrar ediyorum. <gülüyor> Oktay bu pizzacı da acaba senin zaafın olduğunu düşünüp seni bir yerlere mi çekmeye çalışıyor? Pizzacı değil ama pizzacı yalnız bıraktı beni. Bıraktı mı? Hı -hı. Kimden geliyor sana? Ee, bir tane şey sitesi. Darbuka kardeşlerden geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> alışveriş sitesi. Alışveriş sitesi değil. Yani mi? Alışveriş sitesinden geldi. Ben çıkarmayı unuttular istedim. benim telefonumu. ben onları sürüm sürüm süründürmek üzere ellerimde her haklı hakkımı tutmak kaydıyla tutuyorum. Diyeceğim ki benim herhangi bir şeyim yok. Benim paramı verin arkadaş. Kesmeyin <gülüyor> benim 80 lira maaş. <gülüyor> Özür dileriz sevgili dinleyiciler. Böyle bir patlama oluyor insan. Mamutlarla ilgili konuşmuş evet. muyduk biz? Mammutlarla... Yok konuşmadık. 16. senemizi devam ettirdiğimiz bugüne kadar mamutlarla ilgili hiçbir Hiç haber konuşmadım. yapmamamız gerçekten... Sanki bir mamut konusu konuşmuştuk Konuştuk gibi. Konuştuk ya hayatımızı mamut, mamut mamut mamut diye. Ama ben şeyi biliyorum. Hmm. E, zamanında bu dinozorların nesli tükenirken mamutlar uzun süre yaşamışlar. Hatta nispet yapmışlar şey dinozorlara. Herkes ölmüş falan. Mamut Hoca da ölmüş. Mamut Hoca ölmemiş diye öyle 1-2 milyon yıl bu şaka yapıldı. 1-2 milyon yıl bu şarkı çalmış bütün dünyada. Hızlı yavaş, hızlı yavaş küresel iklim değişikliği olmuş Mesela şey Ege yapsa. Mamut Hoca ölmüş. Na na. Mamut Hoca ölmemiş. Na na na na na na. Teşekkür ederim. Mamutlarla ilgili yani konuşmadık mı demek bu? Konuşmadık canım. Mahmut, Mamut, Mamutların mamut, mamut. genomları ilk defa bir tiktik... De, Selin genom diyen dilini yirler Oktay dikkat et. Dizilmiş. Genomlarını diziniz. Genomları dizi dizi böyle e, sıralanmış, bakılmış neymiş bu efendim falan filan diye. Mamutlar azaldıkça dertleri artmış zamanında. Ee, öyle değil mi ya? Yani yani? Kalabalık aile her şey aile içinde çözülüyordu zamanında. Bizim var mıydı bu işten anlayan birisi diye kalabalık ailede bulunuyor. Hmm, genetik çeşitlilik azalmış ee, DNA dizi analizine göre akraba çiftlesi, çiftleşmesi sıklaşmış ondan sonra oh, bu da oh, nesli... mamutlarda iyice şeyini çıkarmışlar suyunu çıkarmışlar. Ne yapsınlar ne nesillerinin yapsın? tükenmesini kolaylaştırmışlar. Şey diye mamutlar konuşuyor ben enişteye yürüyorum abi falan diye böyle kendi aralarına. Enişte deme lazım olur <gülüyor> lafı zaten mamutlardan çıkmış. Avrasya ve Amerika'nın kuzey bölgelerinde mamutların soyların yaklaşık 10 bin yıl önce tükendiği zaten ne oluyordu aşikar biliniyordu son buz devrinin sona ermesi artan sıcaklıklar mamut habitatı falan fıstık e başka ne diyor yani şuna bak İsveç'ten ve Amerika'dan bir ekip kurulmuş mamutları araştırmak için İsveç'ten ne alakası var İsveç'te, mamut Olardır, orada, da, orada da vardır ya. herkes kadar ben de seviyorum yani 44 bin yıllık bir Sibirya mamutunun e, genomunu bulmuşlar. Oktay de, genom hastası bir adam mısın ya sabahtan beri ağzını aldım bir genom genom genom. Baya yaşamış yalnız genom. bu mamutlar ya. <gülüyor> evet tabi canım dinozorla alakası yok o zaman bu. 300 bin yıl önce mamutların ciddi bir darboğazdan geçtiğini ekonomik darboğaz yani. herhalde. <gülüyor> Sıkıntılı bir dönem. <gülüyor> Sıkıntılı dönem. Nüfusun aniden azaldığını tespit etmiş. Ondan sonra 12 bin yıl önce de ikinci darboğaz sonra bir rahatlıyorlar. O ikinci darbeyi o atlatamadık. İkinci darbe geçemedi. Maalesef efendim. çünkü o sırada işte şey de oluyor. Dünya iklimi ısınıyor falan filan. Ondan sonra... Bunlar o... ısınınca mı o be beceremiyorlar? Isınınca... Saçlı ya bunlar. Tabii. Ya saçlı maçlı. yaşadı. Ee, hayır o yani. Orada öyle bir evrimden yürüdüler onlar. Kıl dökme, tüy dökme, epilasyon bir şeyler falan öyle bir şeylere girememiş girememişler. Girmemişler yani. işte. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Abi demiş bir tanesi. Bizim soyumuzu sürdürmemiz lazım demiş. Evet. Ne yapacağız demiş? Çiftleşeceğiz demiş. Çiftleşecek adam mı kaldı abi diye konuştuktan Doğru. sonra. Pardon, adam demişim demiş. <gülüyor> Ondan sonra akrabalara da yürümüşler. Dediğimiz gibi o da iyice bitirmiş. Köklerini kurutmuş. Niye acaba orada aradan fil tarzı çıkmış. Ya, ya ben anlamadım bildiğimiz. ki. Hem böyle hava sıcak diyorsun. Bunlar kıllı diyorsun. Bir taraftan bunlar çiftleşmeye yürüdü diyorsun. Ya insan sıcak havada Ağustos'un 30'u düşün dünyada. Ondan sonra cayır Altuzu, cayır... 30'u en sıcak gündür biliyorsunuz sevgili izleyiciler. <gülüyor> Hayır çayır çayır yanıyor dışarsa. İnsanın aklına çiftleşme mi gelir affedersin? Bir serigelik olsun, yer bir buldum. gölgelik olsun mu? Hmm, valla öyle yürümüşler işte. O falan. zaman ne hale ne geldilerse yani Ağustos'un 30'unda enişteye yürümeye kalkan Mamut'tan valla iyi ki neşirleri tükenmiş. Bunlar yarın öbür gün bütün şeye... Bütün mahluklara dadanırlardı. Tabii enişteden yüz bulamayan Mamut ne yapacak? Abi, abi ben direkt timsahlara yürüyorum diye. O da bitirirdi. Yani bitirirdi de yani timsahları bitirir da bitirirdi. Bir Zürafalar fellik fellik kaçıyorlar. Ayan ayanan Mamutlar geliyor diye. Bir <gülüyor> mamutlar! <gülüyor> Bir de iki yıl sürüyormuş ha. Mamutun ne? İki yıl. Mamutun hamileliği. Ha iyi. Filler de o kadar sürüyor değil mi? 3 aşağı 5 yukarı tabii canım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar Modern Sabahlar devam ediyor Buyursunlar efendim ne oluyor neler bitiyor Esprilik konuşmama hiç <gülüyor> tepki yok Demek ki ben artık düz konuşmaya devam <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü bir araştırma yaptım mu? <gülüyor> Bravo Fahir <gülüyor> Ben öyle okuyorum İngilizce... Daha sağlıklı hissettiriyor kendini <gülüyor> İngilizce hu, ee, Türkçesi disu <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa ülkelerinin 15 yıl sonra ciddi bir e, sorunla karşı karşıya kalacağını... Ay Dep gene ne sorunu? Valla çok çok ciddi bir sorun demiş. Ler. Boyun fıtığı mı? Hayır. Basur. Bütün değil. Avrupa Basur'dan inim inim inecek. Bir ülke eşi şey olabilir mi? Domuz eti yediklerinden eşlerini kıskanmaya var. O zaten sorun değil ki o. De, o bir... Biz Avrupa'lıyız kardeşim. Okter bir şey, şey. söyleyeceğim. Ha. Geniz eti mi? Onların hırıltısından... Domuz etinden mi aklına geldi Fahir? Evet. Faer? Domuz eti ve geniz eti. Teşekkür ederim. Genizinde et varmış. Evet. Ee, hayır değil. Al. Et benim mi? Ben de etten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü valla et beni olabilir doğru. Et o mu? Et beni de değil. Et beni de değil. Şunu da söyleyeyim bir ipucu olur. Yemin ediyorum Bek... bir şey. Dur bir söyleyeyim ondan sonra ipucunu hakkımı kullanayım. Tamam. Saçkıran mı? Saçkıran... Saçkıran da tabii... 15 Çünkü Dünya Sağlık bir... Örgütü dediğin için Ben şu anda tamamen sağlık üstünden gidiyorum O da ciddi bir sorun olacak Ben aynı şeyi tekrar etmek istiyorum Boyun fıtığı mı? Çünkü boy... telefonlara hep eğilerek bakıyoruz evet. ee, Boyun fıtığı değil Onun ha, et... Saç kıran da ben. olabilir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Fair>. <gülüyor> Ama Oktay, Bir tane daha bir şey söyleyebilir Ama... miyim? Ama şu var önlem alınmalı demiş ya... Önlem mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Tırnak mantarı mı? Ee, ayak tırnağı mı? Topuk dikeni mi? Topuk dikeni. Maalesef o değil. O domuz ödü değil. bağlamak <gülüyor> gerekir. Domuz evet. ödü bağla, bağlayarak da değil. Dünyasal örgütü. E... Ay buldum. Buldum Oktay. Ne Ay demiş? önlem alınması lazım. Neymiş? Tabii bütün Avrupa inim inim inleyecek. Kıl dönmesi mi? Kıl dönmesi, kıl dönmesi. <gülüyor> dört ülke kıl dönmesiyle şu anda Zaten sıkıntılı. Büyük ama büyük kampanyalarla mücadele etmişiz. Bütün edelim. Avrupa bundan kırılacak. Bir ülke ayakta kalacak demiş. Harnavutluk mu? Hangi ülke... <gülüyor> <gülüyor> Ötekin'i merak etmeler bunu mu, buna mı geçtin? Oradan gideceğim ben. Ben onu söyleyeceğim Hollanda. Hollanda. Hollanda. Hol Abcılıklık mı? Hollanda'da bir istisna olacak. Hiç kimse bu sorunla karşılaşmayacak. Ama bütün ülke, bütün Avrupa hangi ülke geliyor sakınıza? Say. Arnavutluk. Arnavutluk. Program <gülüyor> bitti. Değil, hayır. Bir ülke. Lüksemburg mu? Hollanda dışında. Neyi sayıyorsun Fahir? <gülüyor> Şu anda ne, neyi bulmaya çalışıyorsun? Bir, bir ülke dedin. O ülkeyi bulmaya çalışıyorum Oktay. Hollanda dedim mi işte? Hollanda dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> 2030 yılında Anladım çok sayıda İrlanda Lüksemburg ve Hollanda arasında bir çekişme gibi mi? Özellikle İrlanda ve İngiltere'de durumun kaygı uyandırıcı olduğunu söylemiş İrlanda İngiltere İngilizler ne yapar? 5 Biz... çayım ha Hayır dünya, ne 5 Dünya sağlık örgütü diyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Bu Dünya Sağlık Örgütü uzmanı şöyle demiş. İrlanda ve İngiltere'de mmm, olacak böyle demiş. Ah, Gut mu? Gut değil, obezite olacaktı. Ah, Hepsini saydınız. Yani bütün insanlığın bekliyor da. tehlikeleri saydınız. Bir tek obeziteyi saymadınız. Benim aklımdaki varisti çünkü. En son. Bütün Avrupa'yı varis çorapları içinde düşünüyorum şu anda. Herkes sabah linki kalkıyor. Güzel rengarenk varis çoraplarını giyiyorlar. Kimisi Biraz bize kadar, kimisi deme kadar. yapsalar onu. yapıyorlardı gri yapıyorlar ya. Yani böyle mesela İskoç desenli falan filan bir şeyler. Aa, evet abi biraz daha lütfen bu varis e, teknolojisindekileri ben bir kez daha sesleniyorum. Ne olur birazcık çeşitlendirelim ya çeşitliliği kutsayalım. Hayır çeşitlilik dedin. Yani Yani varyasyon. varyasyon. Ee, varis sorabında mı çeşitlilik istiyorsun? Evet. Evet. Var Var vardır, vardır onun ya. Yok şeyi. abi arıyorum arıyorum yok kıyafetleri uygun var hiç olarak bulamıyorsun abi ya beyaz var ya gri var yani istersen ben sana bir internet alışveriş sitesinin mesajını şey yapayım Bu göndereyim burada. sana sen oradan bir bak bir bak. orada her şey var çünkü yok yok yok yok bir Burada bak. yok yok. kesin vardır burada yok yok Hollandalılar Kadınlar... bir şey soracağım Hollandalılar niye şey kalıyor dipçik gibi Hollandalılar kalıyor. dipçik gibi kalacak demiş bilmiyorum ki Az Azyalar herhalde Az ve sıkıyor ya. Ne yemiyorlar daha doğrusu? Ne yemiyorlar da şey oluyor Hollanda'da. Niye şişiyor bu şimdi bütün Avrupa? Dondurma tatlı. Valla çeşitli sebeplerden şişiyor demiş. Öyle bir şey açıklama yok. Sonuçta bu dünya sağlık örgütü ya biz uyarıyı yaparız. Gerisine karışmayacağız. şöyle oldu bu böyle oldu demeyiz. 15 30 yıl sonra İrlanda'nın özellikle İrlanda'ya yüklenmişler. 30 yılı Oktay, 2030 diyorsun 15 sene kaldı. 15 sene sonra 2030 yılında doğru diyorsun. İrlanda'ya çok yüklenmişler. %89'u aşırı kilolu, %48'i ise obez olacak demişler o yani bu aşırı kilolu olan bir kısmı da obez oluyor çünkü toplamaya gidince olmuyor. Aşırı mesela. kilolu evet bir kısmı da obez sayılacak büyük ihtimalle. Nasıl aşırı aşırı sevinme bir şey haline gelecek. Aşırı kiloluyum. Yani obezim. Yunanistan, İsveç, İsveç, <gülüyor> Yunanistan da Yunanistan Akdenizli İtalya. Ya. Evet Oho, şimdi doğru. İtalyan, hep Akdeniz stili beslenme diyorsun. Yunanistan dediğim bizle aynı besleniyor aynı çünkü onlarda da mesela karniyarik. Ama ekmeksiz yiyorlar onlar. Bak karniyarik, imajiki. Caciki. caciki, imam bayildi. Hey, bunlar ne? Yunan yemekleri diye. Yunan dedi, yemekleri yani, aynı, aynı demek ki bizi de bekliyor Oktay. Baklava. Baklava. Mesela Adana kebabi. Kebabi. Bak gördün mü? Hollanda'nın neden şey olduğu açıklanmamış. Herhalde bir gizlilik var orada. Hollanda, Hollanda'da obez erkeklerin oranı 2010'da %10, 2030'da %8'e gerilecekmiş. Aa, adamlar demek ki ülkeçeme spora yazılmışlar. Ben sana söyleyeyim. Ya hareket canım, ediyor, yürüyüş ya, yapıyor, bir e, şey yapıyor. Tamam canım işte herkes bir de bisiklete falan biniyor diyeceğim ama Heh, o bisiklet, bisiklet faktörü galiba. Bisiklet, bisiklet faktörü. Doğru. Hmm. O zaman bisiklete binmeyeceksen yediğine dikkat et. Ya da yediği kadar, kadar yiyeceksen de o zaman bol bol bisiklete dönüş. İstediğin dolaşıyor. kadar ye. Yediğin ne kadar yap. Ya, şeyde İspanya'da şeyler ne? Maçlar askıya alınmış. Alındı, alındı. Ne oldu? Niye olaylar, alındı? Olaylar olaylar liglerde. Aa ne oldu? Fıstaklar <gülüyor> borçlarını ödemiyorlar. Onu bana bir şey de anlatır mısın Bahir? Tabii ben Excel'den anlatayım hmm. sana. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Plastic Art Siyah, siyah, siyah Radyonuzdaydı Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili Salah Sabahlar. Gelme ya küstüm siyah. Modern sabahlar devam, devam <gülüyor> Evet hadi hızlı hızlı haberleri yapmamız lazım. Acele vaktimiz yok. Buyurun de son... Yok canım ben sizde haberleri şey Zaman edeyim. bizi sıkıştırıyor çünkü zaman, bir zaman... basınç oluştu üstümüzde. Ee, evet, basınç e, mı? basınç? Aha. Basınç etkisi. Blast etkisi diye de geçer. Blast ee, şöyle bakayım 56 yıl kaçla sonu. Dinozora 8,5 milyon diye şey var. Dinozora 8,5. Dinozora 8,5. Hı, Hı. Heykeller 8,5 milyon vermişiz cebimizden. Daha dur. Daha tane... göremedik bir tanesini bile. Yok, Ankara iki tane dedisi, Anka Park projesi için satın alınan dinozor maketi için 8.664.992 lira ödediği ortaya çıktı demişler. Daha iki tane dur otoro, otu, ot robotla e, şey, oto ot, otorobot. Turist akacak değil mi bu Anka Park Betince? Akacak. Patince? Tabii canım. Şu anda Ankara'ya gelirmiş durumda. Tabii canım Zaten misin? ben bazen, kapılarda sırada şu anda. Evet kapı kapılarda ben görüyorum. Fotoğraf sabah erken saatte geliyorlar başka şehirlerden kapılarda bekliyorlar. Almıyoruz çünkü kapıları sabah erken açılıyor Niye siz niye geldiniz? Efendim Anka Park. Daha değil. Bir de daha o, açılmadı. O dinozorlarla o robot heykelleriyle çekilen selfie başına 100 bin lira alınsa 100 lira veya haydi haydi çıkar bir, bir 1 lira, lira. lira bile alınsa herkes verir zaten bana 100 bin lira alması daha mantıklı yani. çünkü da zaten mantıklı. turist cebinde parayla geliyor parayla geliyor, er bin lira verse, Nakit geliyor 4 kişi Almanya'dan gelse 5, 4 kişi Almanya'dan gelse 4 kişi 5, tane Rusya'dan gelse bahset. 400 bin, bin lira. lira Arnavutluk'tan gelinen kesin olur İki Tabii. kişi gelse Arnavutluk'tan. Bir kişi gelse. 200, okay. binde oradan, 200 <gülüyor> bin de oradan. <gülüyor> 600 bin lira. Rus, Bak, Rusya'dan kaç saydık? 14-15 kişi gelir. 15 kişi gelir Rusya'dan. Kesin abi. 15 kişi i̇şte gelse. 1,5 milyon, milyon oradan çıktı. Oradan, oradan çıktı. Amerika'dan. Amerika zaten Amerika. bütün Amerika. Amerika, Meksika, Brezilya, Venezuela, Guatemala, Honduras. Oralardan 3 kişi gelse bu saygı ülkelerden toplam fahir. Oraları 300 gezek... bin lira. <gülüyor> Onlardan dolar alınacak ama öyle düşün. Tabii, 300 bin dolar. Dolar. Çarp 2 noktası 7. 900 bin lira. Abi çok Bir de Japonya'dan abi. gelse. Yen. Yenle. 6 kişi Japonya'dan gelse. Programı bitireyim diye ben şey yaptım ama galiba S bitmedi. Bastırdı çünkü değil mi? <gülüyor> bastırdı, bastırdı. Program Bastırınca, bastırdı program bastırınca dur bakayım ee, ahliyeyi kazanan firma dinozor ve kamuflaj malzemeleri için 7 kamuflaj milyon kamuflaj malzemesi ne ya ah. kamuflaj malzemesi benim bildiğim ayakkabı boyasına çünkü askerde bize yüzümüzü ayakkabı boyasıyla boy yüzüme vurdum ayakkabı Senin boyası Sen cildin o zaman bozuldu Fahir o, o zaman kendine geldi ya yemin ediyorum ayakkabı boyası mı tabi güzel sabahtan önce güzel bir fırçalıyordum atkılı fırçayla Ondan siyah mı sonra... kullanıyordun siyah kullanıyordum abi kahverengi beyaz beyazdı olabilir mi Ondan sonra Tam zıttı gibi olur boyasını çekiyordum yap. onun üstüne bir çila bir fırça of pırıl, pırıl şalkımdan kimse yanıma yaklaşamıyordu yani. O, dinozor iskeletleri ve fosilleri içinde 1 milyon esas şey tutmuş demek ki. Esas, Fosil, esas, esas iskeleti. iskeleti. Kamuflaj malzemesi tutmuş esas. Ee, esas kamuflaj tutmuş. baksana 1 milyon 179 bin lira. Hiçbir şey yok. 4 zaten çıkarıyorsun bunu. <gülüyor> Aynen. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz ya sıkıntı yok. Sıfır <gülüyor> Rusya'dan bunu zaten çıkarırız bir... cebine abi, para Afrika, da kalırız. Ülke... Yani şeye aç. Dinozor maketine aç. Başka hangi ülkede sen dinozor maketini bu kadar... Yerinde bir de şehirle ya Orada ne? tam müzede vardır Özel parkta vardır ben da canım. Hayatın içinde dinozor Siz, nerede gördünüz Siz, Siz bazen... gittiniz gördünüz Ege Ali'ni götürdünüz Disneyland'a Doğru mu? Hı hı, doğru. Kesin doğru gittiniz, Hiç gördün mü dinozor veya kapı gördün mü? Yani orada Mickey'ler var falan ama tadalamıyorsun Tadaman yani. ya ben de Roma'yı gördüm Bak Roma'da orada burada heykeller Bilmem havuzlar yok aşk çeşmeleri Yok bilmem neler. Aşk çeşmesiyle fotoğraf çektirebilirsiniz Yalnız 250 bin dolar vereceksin deseler. ikna olur musun Fahir? Abi yok orada Bir ucuz. Bozu para atıyorsun zaten hiç. Adamlar Allah aşkına değil, değil. doğru söyle Fahir. İkna olur musun? <gülüyor> olur mu Oktay? Olur mu Olmazsın. yok? Olmazsın. Olmazsın abi. Ama dinozor için valla varını yoğunu satarsın. Bir daha ne zaman dinozor heceye de fotoğraf çekiyor? çocuğumun rızkını keser gider oraya yatırırım. Hiç acımam yani. Aynen bunlar, Paralı turist öyle hani Antalya'ya giden böyle ee, ne diyorlar, fakir turist değil. değil adam cebine değil. 500 bin lirasını koyuyor, 5 tane fotoğraf çekiyor, yemeğini yiyor falan filan dönüyor. Tabi canım, A -a, hızlı, yani. çok hızlı para da deviriyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> oradan kar büyük. kuşağında Kuşan'da 14 bin yenle gelen Japon turistleri var. Ne, ne Japon Japon Kuşan'da bir tarafta yen var, bir tarafta kılıç var para şey olmasın diye cüzdana koymaz paraya olan saygılarından Japon kültürüne Aa, göre çok e, kuşaklara konur evet kuşaklar muşaklar dediniz çocuklar hadi bakalım oy kuşaklar, o, oy, kuşaklar. ne yapalım reklam mı Fahir <gülüyor> Bilmiyorum. Fahir işte, kulaklığı <gülüyor> falan çıkardı bastırdı yani o yüzden bir reklam, şey koyuyor <gülüyor> Radyo Tülesi'niz modern Sabahların son dakikaları sevgili salansıverler, esprilerle, şakalarla gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim neler oluyor, neler bitiyor, bitiyor niye Ege espirili Ay, olmaya çalışıyorum Programı bir espirik atmaya çalışıyorum anlıyorum seni. çünkü çok haber bombardımanı oluyor dinleyicilerimiz bu haber yoğunluğu içinde biraz da gülümsesin istiyorum ne haber ha ne oluyor haber, bombardımanı çok teşekkür ederim Sağ olun. Um, haber bombardımanında ıslanasın Ege'cim şimdi soruyorum geçen gün Hıdır Ellez'de anlaşılmadı Fahir değişik okumaları açık Hı. oldu açık açık Madrid elizde ne yaptı? Hiçbir şey yapamadım ben. Attı eliz ya. A, ben dükkanda o gece. Yakayım mı bir şey dedim. Sonra 15 bin lira verdik o ahşaplara. <gülüyor> <gülüyor> şey oldum yani. Bir kere oraya 15 bin lira vermedik. Oradan başlayalım ve gecim. Lütfen küçümseme. Yalan yanlış şeyler ya, söylüyorsun. Ya yanlış yani bilgiler veriyorsun yani. Hayret bir şey ya. Vallahi bilmiyorum. O yüzden kıyamadım ben. Kıyamadın. Kıyamaman iyi olmuş. Hani ateş yakarız üstünden atlarız. Atlayalım. İnsanların bir yerine bir şey olur diye. Madrid elizde genelde otur şeyler olmuyor. Ateş üstüne atlanıyor. O kadar o da, kadar da odun var ya. O kadar da odun var Yani diye. bir ara hakikaten ciddi ciddi düşünün. Şöyle şey, her atlayanla bin lira ne alsam. alsam. <gülüyor> Aslında ateş yaksaydın belki turist gelirdi. <gülüyor> Olabilir de evet. Ama tabi dükkanın kapanma saatine kadar kapılardan yoğunluk yüzünden yetişemezler e Zaten şey var ya, ateş döviz şey ateş turist getirir, turist döviz bırakır. Yani bunlar yani En çirkin sloganlarından biri galiba <gülüyor> o ya Niye canım? güzel slogan <gülüyor> Ne kafiye var ne bir şey var Hayır ateş turist getirir Turist döviz bırakır Yarım uyaktan Yüz bin lira alacağım diyorsun <gülüyor> Turist başına zor Su akar iz bırakır turist, turist döviz, döviz bırakır. bırakır O güzel bir o soru güzel. Akıtsaydın suları. <gülüyor> Akıtamadım. <gülüyor> Akıtamadım ben sana. git. Evet Oktay var mı? Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda yoksa? Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir haber var. ABAE diye geçer. Teşekkür ederim. 2020'de Mars'a göndermeyi planladıkları uzay aracı projesinin detaylarını açıkladı. Ne işi var Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzayda? Ha, Çalışıyorlar demek ki. Ya, çalışsınlar tabii canım. O kadar hep artık sıkılmışlar demek ki biraz da uzayda şey yapalım neşveleneyelim diye ee, Arap dünyasından bir ilk bu ilk defa e, uzaya gidecek daha biz de gidecekse işte engelliyorlar engelliyorlar değil mi Tabii Türk tabii. Canım. Yani, Uzay çalışmalarımızı engellediler. Balta alıyorlar. E, gitmemizi istemiyorlar. Çünkü başka uygarlıkların da yani Türklerin... Bu, yeni Türkiye ye bu, ile tanışmasına izin vermiyorlar. vermek istemiyorlar. Hmm, i̇sim konusunda bir tartışma var. Neyin? Arap dünyasında... da mı? Bir ilk olacak bu aracın ismi ne Astronot, kozmonot, taikonot vardı. Evet. Hintlilerinkine ne diyorlardı? Var mıydı o Hintli, ne? Hintlilerinkine... Onlar bir fil göndermedikleri için öyle bir şey yok. Nasıl canım olur mu? Ya tek Hintli... Her şeyi Hintli olan Hintli astronot diye bir şey yok. %100 Hintli mi diyorsun? %100 <gülüyor> Hintli. %100 Hint üretimi. Şu anda 3 tane var değil mi? Uzayda takılan adam. Tamam işte astronot biçimi, evet, astronot, astronot biçimi kozmonot, kozmonot biçimi ve taikonot biçimi olmak üzere üç biçimde bir çemlenmiş halde. Bu araç gidecek de Mars'a. Evet. İnsanlı mı olacak, insansız mı olacak onu da bilmiyorum. Bu da şey gibi konuşuyor. Araç, <gülüyor> araç, <gülüyor> araç, araç gidecek de. Gelmek isteyen var mı? Araç gidecek de. Araç gidecek. Araç kalkarken gelmek isteyen var mı aranızda? Gider misiniz? Bileşik ben giderim tabi Bana beleş olsun her tarafa giderim ya. Ama derste ki 100 bin lira. Nahim <gülüyor> derim. Ee, i̇sim konusunda iki ihtimal var. Bir. iki seçenek var daha doğrusu. Umut olabilir demiş Çok güzel. Umut'la giderim. Ya da Al Amal olabilir demiş Al, Al Amal. Cemal Amolüttin mi? Yani George <gülüyor> Kuley'nin karısının ismi miydi Amal? Evet. Ala amal, Bizim bildiğimiz Ala Emel mi amal. amal? Amal evet olabilir aslında. Amal o da güzel. O Al-Amal al, al olabilir ya da Umut olabilir al amal Ben Umut'la da giderim ömürümle de giderim Para istemiyorlar Bir şimdi. daha söyleyeyim mi ya benim çok hoşuma gitti Al-Amal olabilir Umut olabilir Olabilir mi senin hoşuna gitti ya <gülüyor> Onlara hiç gerek yok Sen Amal dedikçe benim aklımda Amal Al-Ummittin dönüp duruyor Yapmayın kurban Döndü, Dönderdi zaten bu adam ilk daha birinci dakikada dön George Clooney ile Arap şeyinin ne alakası var ya Amal Al-Ummittin Bir alakası olmayabilir Benden ayın. duymuş olmam ama bir alakası olmayabilir hayır. Amal Amal <gülüyor> Başka başlar dökünce de başka amal oldu. Hintli olunca da Zeynep Hanım'a teşekkür ederim. Hintli olunca da Akaşanot deniyormuş. Akaşanot not mu Hı. en havalısı oymuş ya. Ama çok kasmışlar Akaşanot not ne ya? İki Akaşanot, tane orada. Akaşanot, Akaşanot. Akaşanot. Vallahi gazlı içecek reklamında oynayacak adam sıfır bu yaptığım dansla. Aca aca aca diye gelen akasha not. <gülüyor> Yapsana bir daha akasha akasha. Ay Yok akasha akasha. Onu yaparım ya arada. Ay utandı işte sevgili dinleyiciler. Böyle dedim. söyleyince Birden yükseldi çünkü. Birden dedin. Hiç farkında değildim. Hmm. Geçti mi senin bastırman? Geçti geçti. Hadi bakalım. Demek ki not tüm dillerde aynı. Ne o ya? Başına istediğin şeyi koyuyorsun. Sonuna not. Sonuna not. Asyon not. Akasha not. Akasha not. Akasha not. Akasha not. Amal ne dedin? amal Amalanot. Neydi? Neyi aradığını anlayamadım falan. Birleşik Arap Emirlikleri'ninki neydi? Al ama O Al, amal. şey aracın ismi. Ha, aracın ismi. Bir Gidenin isim. adını şey olabilir mesela. Türkiye'den gitse ne oluyor? Astronot mu oluyor? Notlu olacağı belli sonu. Vallahi abi sonunda bir şey çakacağız artık. Mesela Türk Konut. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Şu anda Türk Konut'taki ev fiyatları koptu gittiği EGS. Resmen manipülasyon yapıyordun Vallahi yani. manipüle ettin ya. Çünkü sen bizim resmen alt beynimize oynuyorsun yani. Bir hmm. üst akıl olarak alt beynimize ne oynuyorsun. Ne olur ya Hiç, hiçbir şey olmuyor değil mi? Şey üst falan deme bana başıma iş açma ya. Bilmiyorum abi onu sen başta Türk Konut derken düşünecektin. <gülüyor> <gülüyor> ben mi dedim Türk Konut dedi diye. Türk not. Notlu bir olacak o not belli. Not olacak evet. Sultan. Ben Sultanot Sultan çok Sultanot. diye gönderiz şeyleri. <gülüyor> Sultanım, evet. Ya bitirelim hadi. Hadi Arkadaşım. bitirelim o zamanleşemizi de yerine gelsin tam bitirken de dersiniz. Hadi Allah Allah. Kimsiyiz ki? 26 derece hava sıcaklığı. <gülüyor> Başka <gülüyor> dinleyecek sevgili dinleyiciler? Yarın görüşürüz. Dursun biraz kalsın dur. Ekleme Ege elleme dur biraz dinleyelim. Oppa Allah hadi, hadi, hadi, hadi. yürü be. <gülüyor> Çöpürcele, Kudurt cipsicim kudurt, cipsi king La, bak, bak burayı çok seviyorum ben. Bak bak, hadi be, En iyi bildiğiniz <gülüyor> yer burası. Bamboleo, <gülüyor> Bamboleo. Jack <laughs>